Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesiniz Modern Sabahlar'dan günaydın sevgili dinleyiciler Stüdyoya girip bir merhaba diyecektim size Kafamdaki niyet oydu Ama e, çok değerli e, Meslektaşım Aynı zamanda uzun yıllardır modern sabahları ve bunun ötesinde pek çok daha projeyi birlikte gerçekleştirdiğimiz arkadaşım meslektaşım Oktay Demirci bana şöyle seslendi bir yönlendirme ben de tabii ki gerek tecrübesi gerek dünyayı takip etmesinden kaynaklanan bilgisiyle ona güvenmek durumundayım. Git bir hoş geldin anonsu yap dedi bu benim hoş geldin anonsum <gülüyor> kime hoş geldin diyorum. Bilmiyorum ama e, o eğer bu anonsu duyuyorsa hoş bulduk dediğini duyar gibiyim. E, bir kez daha hoş geldin demek istiyorum sizlere. E, daha doğrusu birine e, bunu kabul buyurun. Kabul buyursun. Neyse artık diyorum. Oktay kabul buyursun diyorum. İlerleyen dakikalarda yeniden modern sabahlarda anonslarla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Yani birazdan tekrar gidiyoruz. Yarın program zaten geç başladıkları programı bitirirler demesinler diye Google ee, Dost'a hoş geldin şarkısı Rebel Rebel Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar hey! Dikkatli günaydın efendimizle bir kez daha Modern Sabahlar'da buluştuk yine. Cuma sabahında hesaftanın son iş gününün sabahı tatil için geri sayımın başladığı dakikalarda Modern Sabahlar radyonuzda Oktay Demirci'de B Stüdyosu'na hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, günaydın. Ee, A. A Stüdyosu'nda e, bugün çok güzel çiçekler var, bahar çiçekleri, Fahir'in mikrofonunda bizimle sun diye de bir mesaj altında kim hazırladıysa çok şık çok hazırlamış. Çok güzel hazırlamış ya. Yalnız o ilk ıı, ilki de uyu olması gerekiyor. Evet. Bizimlasın yazmış ya. bızımlasın olacaktı. Onu o artık yani herhalde. O da şey başka ver. bir çiçeğin yaprak mı düşmüş? Ne olmuş Ben Olur. şey düşüreceğim Yap Yap. Ha <gülüyor> ya yok yapıştırmışlar, yapıştırmışlar. <gülüyor> gitmedi. <gülüyor> gitmedi o. Biz, bizimlasın yazmışlar ama güzel olmuş vallahi ya. Çok güzel, ilerleyen mis gibi kokusu var şeyin hiçbir şey olmasa. Sen girdiğin zaman, az önce çünkü hoş geldin anonsu için, anonsu geldin. için stüdyoya girdin, sen orada mıydın? Ben mıydı zaten o? buraya bakarsan orada bu çizelgimizde, hoş geldin anonsu, yanında imza attım. Çok güzel buradayım, oldu ama ya, hakikaten. Buradayım. Ben zaten şaşırdım, hoş geldin dedim. Ve evet, bugün de son ders bedenmişti, o ortaya çıktı. Bilin bakalım ne olmuş olabilir stüdyomda? A ne olmuş olabilir? Sevgili dinleyiciler, bugün son ders beden olduğu ortaya çıktığına göre... Ne olmuş olabilir? Ay Gele mi taktınız eşofmanları mı? Taktık mı? Ya yok. Ben vallahi sabah koşusuna çıkmıştım. Hı hı. Şey yapınca ormanda yolumu kaybetmişim. Oradan anca buraya arkadan indim. Çok iyi yapmışsın Rektörlüğü ya. Rektörlüğün merdivenlerine çıkıp binsene bu gri <gülüyor> eşofman takımınla. Tam raki çünkü. Ha şey yapıyorum canım. Ee, stadyumda yapıyorum onu. Yapıyor musun? Ha yapıyorum. Ne diye bağırıyorsun tepede? Yukarı çıkınca mı? Hı hı. Adamın dibisin diye <gülüyor> mi bağırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Adrian falan diye bağırman lazım. Ee, eğer eğer e, filme sadık kalacaksan, gündeme sadık kalacaksan o zaman senin taktiğine bağırdı. <gülüyor> o annenin bağlı. merdivenlerine tırmanıyordu şeyde. Mesela Pensilvanya Belediye başkan, Hükümet Beledi Konağı'nın onun... merdivenlerine. O da tırmanıyordu değil mi? Philadelphia ya, Pensilvanya olur mu? Philadelphia. Evet, sen de gündeme bağırma <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Philadelphia Hükümet Konağı. Dün e, dükkanda bir genç dinleyicimiz yanımıza geldi ve şöyle dedi ee, ve şöyle dedi Ege Bey dedi şöyle söyleyeyim dedi buyurun efendim dedim e, programınız çok güzel dedi teşekkürler dedim... teşekkür ama... etseydin hemen hemen teşekkür İyi sizin adınıza da teşekkür ederim... programınız çok güzel ama dinlerken rahatsız oluyoruz dedi neden beyefendi dedim neden rahatsız oluyorsunuz çünkü sizin aranızdaki bir konuşmayı gizlice dinliyor gibi bir <gülüyor> hava sizi <değil> <gülüyor> hava oluyor yani ayıp olduğunu biliyorum özel konuşmalarınızı dinlemenin ama Hoş da konuştuğunuz için dinlemeden edemiyorum. Lütfen kabul Bizimle buyurun. de konuşur musunuz dedi. Aslında çok doğru ya. Yani evet e... çok mu doğru? İşte bu son dönemlerde bu kadar doğru bir şey duymamıştım. Çok doğru. Yani bundan sonra o zaman kendi aramızda güzel konuşmalarımızı dinleyicilerimizle nasıl yapıyoruz? Çünkü neyin... onu da dinliyorlarmış ama utanarak yani mahcup. Ay dinlemem çok ayıp falan diyerek. Neye hakkımız var bizim dinleyicilerimizi utandırmaya? Vallahi mahcup etmeye. Kimiz gibiz? Kimsin? Oğlum dese sana. Biz <gülüyor> dese adamın dibisin dese tamam hadi anlarım da öyle bir şeyimiz de yok yani. <gülüyor> Buyurun efendim isterseniz gündeme <gülüyor> Bak geçelim. Bak gene aranımızda konuşmayı neredeyse girmek üzereydik. Girmek üzereydik tuttuk. Vedanı et istersen. Erken ben ve erken. vedamı edeyim erkenden. De. Niye erken Niye bulacağım bugün yayını? Giderken ederdim. eder boşver adam Giderken Allah Allah yani. sende. Necim son dakikada şimdi gene kaynar baylar. Yalan şap şaşırma. olmasın diye. Mesela ee, biz dün programın son dakikalarını değerlendiremedik. Bana bir şey satmaya çalıştılar. Ne? Sigorta politikası. Hay Allah. Telefonda. Benim de nedense aklıma şöyle bir laf geldi. Niye satıyorsunuz bunu dedim. Ondan sonra e ben ilgilenmiyorum niye satıyorsunuz. Allah korusun size sevdiklerinizin başına bir şey gelirse falan dedi. Siz beni tehdit ediyor mu ediyorsunuz falan dedim. Yok efendim ne alakası var. Hani bu şey yaptırın yoksa sevdiklerinizin başına falan diye yazı kızacağız da şey oldu. Aslında uzamayacaktı yurtta. da ben koltukta otururken böyle <gülüyor> keyifli keyifli gülmeye başladım <gülüyor> diye. Ege ile e, efendiyle ben de bir uzattım. E, Efendi ile Ege'nin konuşmasını dinlerken Ondan sonra benim hoşuma gittiğini gördü, uzatmaya zev, başladım. Değil mi? Ondan sonra ben, sonra ben telefonumu çıkardım ve e, videoyu almaya başladım. Böyle olunca iyice uzattım. <gülüyor> Kamerayı görünce iyice bir coştum. <gülüyor> i̇yice uzadı. Yani en son şey diye bağırıyordum, başıma bundan sonra bir şey gelirse sizin bankanız sorumludur. Ondan sonra bir noktada da size biz poliçe vermek istiyoruz dedi gidin istediğinize verin polise verin ne diyeceksiniz falan diye oradaki bağırmam ya orada kendimi o kadar haklı hissettim ki orada bağırdı bir orada bağırdı bir de benim kimseye borcum yok bir tek <gülüyor> Kenan Bey mi dedin kim dedin e bir tek var. Kenan Bey'e benim 4000 lira borcum var onu da mahsup edeceğiz diye bir, bir şey uydurdum anlıyorum efendim dedi anlıyorsunuz da <gülüyor> bu mahsup edinme konusu tekrar ölüme geliyor dedi yani şöyle söyleyeyim Fahir Bey programı 10.01'de kapattık o derece diyorsun. Yani o derece radikal ve flash bir gelişmeydi yani. Ama sonra ben düşündüm de şey o kadar güzel bir his ki. Tamamen haklı olduğunu hissetmek. Çünkü karşındaki insan sana şey diyor. Size polise vermeksiniz. İstediğinize benim buyurun beraber gidelim polise. Hayır efendim polise vermeyeceğiz. Polise vereceğiz. Verin beraber gidelim. Tamam benim kimseden korkum yok. Benim polise mi korkuyorsun? Polise değil efendim polise. <gülüyor> Orada... O kadar haklıydım ki. <gülüyor> <gülüyor> Ver benim polise diyelim. Orada kadın şeyden dolayı tam kapatırken tekrar açıklamaya girişti değil mi? Evet. En son kapatırken bundan sonra başıma gelecek her şeyden o zaman sizin bankanızı Bankası. sorumlu tutuyorum diye ben öyle bir şey demedim efendim <gülüyor> diye böyle açıklama yapmaya çalıştım sende zaten... böyle bir sapıklık var mı Oktay? nasıl? çünkü bende de böyle bir sapıklık var da var var bende de var ya sende de var değil mi? tamam çünkü birden şey diye korkacaktım ama ben diye. bir fırsat veriyorum yani ben ısrarcı hiç... değilse ha. yani şey yapmıyorum o da işini yapıyor diye ama ısrarcıysa bu kadar yoğun işini yapmana gerek yok. Yani işini işin bu değil. Diyerek. Ben de bu kadar uzatmazdım. Kamera. Kamera. Kamerada bir de ha. kamera vardı. Bütün şovumu mu yapmak zorunda kaldım. Yani bir noktası bunun şeyle geçti. Hanımefendi bana ne dediler biliyor musunuz? Bana ne dediler biliyor musunuz? Dediler zamanla hep diye başlıyor. On da söyledi, evet. Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok. Mu? Orada ne dedi kadın? Ben onu tam duyamadım orada. Orada bir sessizlik oldu. sesin de güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğini bilemedim. O zaman Dünya Devletleri Başkanları ve Eski Başkanları adlı dosyamızı açalım mı? Açalım zaten bu saati de böyle Buyur kapatalım. Ee, Fransa Eski Cumhurbaşkanı... Nicolas Sarkozy. Kimdir? Doğru. Sırası değişik olmasına rağmen bir, bir şey oldu. 2007 seçim kampanyasında kullanmak üzere. Ee, Alzheimer hastası milyarder... E, Betancourt'tan para aldığı için soruşturma açılıyormuş kendisi. Pardon, Pardon ya böyle bir şey verir mi? Alzheimer's sitesi milyar ders. Hakikaten ne kadar garip değil mi? ama yani adam 50 euro falan verecekmiş de. 50 verecektiniz. ama verecek vermedim değil mi? Buyurun. Ee, 50 verecektiniz diye 1,5 saat içinde adının böyle... Adamın yaklaşık 2 milyon euro alacak. Sihirsel melekellerinin faydalanarak bu paraları Savunmasız aldı. Savunmasız verini istismar etmek suçlama ondan sonra çok bildiğimiz bir e, makyaj malzemesinin e, sahibi kendisi bu hmm. ha, aa, tamam ondan sonra para yardımı aldı e, o yüzden Sarkozy'nin başı dertte Oktay şey mi? hayır değil Ay, o değil mi? Ben de çok mal. Bakşanj malzemesi biliyorum ama hangisinin sahibi Alzheimer'li onu bilmiyorum. Boya falan da sac makinesi. Aa boya da. Tamam tamam. Dip boyası. Tamam. tamam, tamam. Dip konuda... boyası, tamam. <gülüyor> boyası. Evet, doğru. Ya Hayır. bildim bak ikide bildim ben. İkide bildim yani. Ben bilemedim ya. Dip boyası. Ne de dedi? Yanar futbolcumuz ne dedi? Gelen aranızda konuşmayı dedi konuşmayın. Aranızda konuşmayın dedi. Ya dursun aranızda konuşun da. Özel konuşmayın. Tabii ben markaları zaten sessiz söylüyorum. Yani lütfen orada bir üstüme şey bulmasın yani. İngiliz Kraliyet Halesi de dün metroyu gezdi. Niye Bunlar bin? yani bin senindir hükümdarsın kardeşim. Daha yeni metroyu geçiyor. Daha Prince yeni binmedin mi? Metro? Ya, yok daha, Kraliçe yeni bindi. Geçenlerde bindi. Geçenlerde bir kuruluş yıl dönümü değil miydi ya? Yine 150. <gülüyor> kuruluş yıl dönümü. Londra Belediyesi'nin düzenlediği şenlikler vardı. Londra metrosunda bir istasyon ve treni gezmişler. O sırada tabii bütün istasyon ve tren kapatılmıştı. Kraliçe herhalde şey dedi bir akşam yerini. Metroya bindim büyük rahatlık. Büyük rahatlık diye anlattı. E, aa öyle, vallahi biz bizde bir gelin. Kaç yıl oldu hiç binmeyin. En son ne zaman bindiklerini hatırlamıyorum. Gerçi kraliçe bindi geçenlerde bindi. Ya Charles, Charles bindi, da bindi. Evet, bindi ya. Kraliçe de bindi. Kraliçe otobüse bindi. Büyük rahatlık olduğunu fark etmiş. Ama o zaman kalabalıkla beraber mi bindi acaba? Kalabalıkla <gülüyor> <Şimdi gülüyor> bindi tabii Şimdi canım. Şimdi bu sefer boşaltılmış. Kraliçe maaşını böyle... çekmeye gittiğinde ha. bankadan dönüşte çekti. Ama onun ATM'si var Buckingham Sarayı'nın altında hatta içinde Arıza var. Arıza varmış. Bütün bankaların var. Para yüklemeyi mi unutmuşlar? <gülüyor> Kreçenin maaşı da şey değil çok affeder. Makbuz veremiyoruz mu diyormuş. Bin. O yüzden mi almamış? Evet. Öncesinde söylüyor çünkü İngiliz bankası makbuz verip veremediğini öncesinde söyler. Makbuz veremiyoruz deyince almaz diye biliyorum ben kredi çekince. Nereden ispatlayacağım ben onu dediğinde ben biliyorum. Catherine metroya girerken metro yönetimi tarafından bir rozet verilmiş. Ketrin dediğimiz Düşes. Bu üst böyle çok güzel çok etkileyen şeyler dinliyorum. Ya. <gülüyor> yani o kadar kafamda oturdu ki şey. Her şeyin bir töreninin olduğu kraliyette. Makbussuz para çekilmesini ben zaten içime sindiremezdim. Yani, yani. abi nasıl ispatlayacak onu? Ya o da hakikaten royal makbussuz çıkması lazım. Tepede bu kraliçenin tacı o falan. O ta işareti olan zaten. Hayır benim. ben şeyi anlamıyorum makbussuz veremiyoruz diye yine makbuz veriyorlar. Yani, evet. İngiliz. Ha, ha. Şey. Bak, bak. Onu nasıl veriyorsun? Çok özür dilerim. Orada çok ince bir şey yakaladı sevgili dinleyiciler. Bence adama şey yaptırmış. O şey değil değil Oktay. Kaşe. Kaşe mi? Banka müdürüne kaşeletip imzalatmış. Filip çünkü kaşeyi eve götürmüş. Onu kaşeletiyorlar. Yapma. Yapmaya kendi aramızda konuşma yapmıyoruz. Lütfen. rozet vermişler diyorum size. Ne rozeti vermişler? Ne rozeti ya? vermişler? Metro rozeti verdiler. Metro yönetimi? Bize yok mu falan demişler böyle şey. Ee, kraliçe ondan sonra Philip falan. Philip yokmuş da. Prince Charles. <gülüyor> Var da... mı demişler? Onlara yok. Bir tek Catherine e yani düşese vermişler. Belki şey mi acaba ya hamile diye nazarlık taktılar da anlamadılar Bravo. mı? Nazarlık olmadığı için vermişler bunu. Geçen günde konuşmuştuk. Nazarlık şeyleri yok. Alışkanlıkları yok. Efendim o hamile nazar değmesin diye. Baby on board. Rüzeti vermişler. Elçilerden dinleyenler şu anda anlamamışlar. Ama çevirmenizi istiyorum. Baby on board. On board yani, yani, e, yani... bebek kutu oyunu gibi board game. Gibi. Hay, a, ha, çocuk ol. büyükmek bir kutu oyunu değildir. Hayır. Olur mu ya? Hayır. Küpeşte de bebek var anlamında. Hı, doğru. Küpeşte de bebek var. Board çünkü nedir? Küpeşte küpeşte. Küpeştedir. Küpeştedir. Küpeşte yani gemilerde board board denir ya. Evet mesela Aborda olma. Boarda olma. Snowboard. Mesela snowboard. Kar küpeştesi. Kar küpeştesi. Kar küpeştesi. Doğru. Yani skateboard. Küpeşte ve kay kay kay kay kay kay kayma küpeştesi. Kay kay küpeştesi. kayma küpeştesi. de bebek var rozetini verince ondan sonra ben bunu nereye yapıştırayım demiş. Vallahi ben bunu yarın yaptıracağım galiba ya. Çok güzel bir ticari gelir elde edeceğimizi Küpeşte'de düşünüyorum. de bebek var mı? Evet ya Türkçemizde araba arabada bebek var. Çok saçma. Arabada mı? Ne? içeride bebek var, değil mi? Yani değil, arabada da, arabada prens var, arabada prenses var. Arabada tam. değil ki. Arabada mı? Arabada şey yani arabaya, araba, arabaya şey yapıyorsun ya. Şasede diyor adam. Ya onu da ama taksinin şeyi gibi olması lazım. İçeriniz Şimdi mi? arabada bebek var. Park etmiş araba var. Orada ha. arabada bebek var. Siz ne hayın anne babasınız? Değil çocuğu bırakmışsınız. Ürkitiyorsunuz. Şey Harekete geçince arabada bebek var. Beşte de bebek Bunu var. Bunu mutlaka evde de takacağım demiş. Cat o zaman ben ne de takacağım demiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte işlerin çirkinleşmeye başladı. Yalnız şöyle söyleyeyim Ege Bey. E, bu metro vagonunun içinde bir fotoğraf var. <gülüyor> bu fotoğrafta 3-4 kişi var. Oktay bu... Bey fotoğraflar ne zamanda bir fotoğraf haline geldi? Ya kraliçe O zaman fotoğraf bu... olur abi. E, kraliçenin de göründüğü... Görü diyor bir fotoğrafta. Herkes tutunuyor. Yani tren gidiyor mu bilmiyorum. Metro gidiyor mu bilmiyorum ama o sarı şeyler var ya yukarıdan sonra. <gülüyor> tamam. E sarı hepiniz iyi kötü Londra metrosunu bilirsiniz. O sarı şeylere tutunmuşlar. Bir tek kim tutunmuyor? Kraliçe. Yani Valla kraliçe. Kraliçe, kraliçe. tabii canım Böyle şeyini kraliçe eldivenlerini tutuyor. Böyle. Ay Ayaklarını ama şey ayakla yapıyor. O ne kadar güzel kaslarımız var ya. İnsan metroda anlıyor yani. günlük hayatta hiç farkında değilsin o kasların. Burada bir bilmediğin şeyler bir sıkıyorsun falan filan bir ya. sağa sola yalpalıyorsun falan bunlar hep bizi ayakta tutan şeyler kraliçede onlara dayanıyorum nasıl ben ilke, nasıl sağa sola tutunmuyorum insanım yani. ben ayaklarımın üstünde duruyorum diyor adeta bir de zaten hareket etmeyen metroda niye tutunacağım hmm. fotoğrafçılara maymunluk mu yapacağım demiş hareket ediyor canım diğerlerinin hepsi tutunmuş o da boz olsun efendim tutuyoruz falan demiştir fotoğrafçı hepsi boş tutmuştur karşımda kraliçe var yalnız deyince de o tutmasına gerek kalmamıştır Hamile yolcuların hepsine veriyormuş Londra Metro'su ya şeyi ne? Baby on board rozetini. Hadi sadece ya. sadece kraliçe özel. Rozet ne ya yani rozetini? O istir kart diye bir şey var ya bunlarda. Rozet de. Onu alana onu da veriyorlar. Büyük abi. büyük bir şey mi hani görüken bir şey mi yoksa ne yani nerede takıyoruz onu? Hani arabadakiler büyük arabaya Yakana. takıyor. Yakana takıyoruz. Ya, şey diye değil, düşünme. Araba gibi düşünme. Ev gibi düşünme. Düşün. Rozet bu. Tamam anladım. Tamam ha rozet gibi diyorsun tamam. Rozet gibi. Ben araba gibi düşünmesini dinlemek istiyorum. <gülüyor> Nasıl oldu da rozeti araba gibi düşündü? Ya arabanın rozeti de o büyük Çıkartma, ya. Çıkartmaya yarıyor. Çıkart sticker gibi düşündü. Ondan gibi dedim ben ev ben. gibi düşünme diye. Ev gibi düşündüm Kendi yani. Kendi aramızda konuştuğunu inanan dinleyicilerimiz için bir açıklama geldi. O zaman azıcık reklam dinleyelim de neşemizi bulalım Hadi bari. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Odan Radyo Express'ten merhabalar havalardan bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. 9.02 saatimiz Cuma sabahındayız. Heyecanlıyız. 15 derecelik bir hava sıcaklığı bekleniyor şehrimizde. Esas o değil de yarın. Yarın. Çünkü 8 8'e 14 derece düşecekmiş hava sıcaklıkları. Her halükarda soğuk. Soğuk mu olacak? 8 şey düşse de soğuk bana. Niye canım şimdi kaç derece? 15. 8 düşse düş 15 7. 8 7. Sen ispat edelim. yapmaya çalışıyorsun i̇spat yapmaya çalışıyorum. Bir, gene pozitif sıcaklıklardan bahsediyoruz. İyi taraftan bakmak lazım. O Bu da son. En son bu. Esas önümüzdeki hafta güzelmiş. Esas. O değil de önümüzdeki hafta gerçekten bir coşkanca olacak yani. Şimdi biliyorsunuz bugün e, cuma ve her cuma olduğu gibi... ...Moder Sabahlar'da e, hakkını arayan dinleyicilerimize ha. uzatıyoruz mikrofonu. E, i̇şte onlardan biri. Bir dakika. Çünkü şimdi bu adam hakkını arıyor. Ondan sonra... Şey diye de haklı çıkabilir tekrar köşe olarak yapmadınız diye. Evet doğru. Hak arayanlar. Kendim orada bir şey hakkım yok mu acaba. Hak sana, arayanlar. Sana hakkımı helal etmiyorum. Hak He, arayanlar helal buyurun adam. Kapın. Helal olsun helal olsun helal olsun iyi bilirdik. Hak arayanlar. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Hak karayanlarda sevgi dinçler bir kere daha birlikteyiz. Gözlerden kaçmasın Hak karayanlar birleşik ve iki kere yazıyor. Fakat o, onu fark, o fark ediliyor değil mi Hak, şeyde? Hak karayanlar <gülüyor> dediğinde o anlaşılıyor. Anlaşılıyor değil mi şeyde? Logomuzda görünüyor çünkü yani. Görünüyor evet. Görünen yani logosu. Köpükten yaptırdığını. Ha, köpükten. Teşekkür <gülüyor> ederim. Bunda çok masraf yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Programdaki her köşenin köpükten logosu var. Hani masrafı bir tarafa bir de radyoda koyacak yer de yok. Ben. ama dekor yani sonuçta. Harita odası gibi resmen logo odamız oldu sevgili dinleyiciler. Abi böyle <gülüyor> sessizliklerle. Yani. <gülüyor> hak arayanlar devam ediyor. <gülüyor> hak arayanlar devam ediyor. Ve bu hafta hak arayanlarda e, konumuz daha doğrusu... E, ...konusu olan dinleyicimiz Kenan Bey. Kenan Bey şöyle yazmış bize... ...şu 4 bin lira alayım yoksa polise veririm demiş. Doğrusu polise vereceğim <gülüyor> olacaktı. <gülüyor> polise vereceğim <gülüyor> olacaktı Kenan Bey. Sırf bu harf hatasından dolayı maalesef diyoruz ve e, olayın muhatabına dönüyoruz. Hakkınız baki diyoruz <gülüyor> kendisine. 4 bin lira... Sonuçta ortada bir mahsup durumu var. Mahsup edeceğiz onu. Onu mahsup edeceğiz. Şimdi. Öyle ya da böyle bir şekilde mahsup edilecek Oktay. Mahsup. Sonuçta Ege'nin mahsup da mahcup, mahcup anlamında mı kullanıyoruz? Onun mahsupiyeti bizim mahsupiyetimiz. Mahsupiyet çağı diye bir film çekeceğim. Orada da başrol vereceğim kendisine. Bu da en güzel mahsup etme şey. Daha da ne ister yani? Daha da ne olacak? Yarın bir gün o zaman e, dükkanımıza geldiği zaman Kenan Bey mahsup, mahsup etmek için bir kısmını geldim deyince o zaman ben e, kendisine Ege Bey'e yönlendiriyorum. Evet. Öyle yapacağız değil mi? Hak sonuna mı geldik? Ne oldu? Daha hakareyan var mı? Yok. Herkes hakkını... biliyorsun. her hafta bir kişi. Her hafta kişi. bir kişinin hakkını arayabilir. Ama tabii hak. ki mailleri her zaman ya da Twitter'dan mesajları her zaman alıyoruz. Cuma günü biriktirip paylaşıyoruz. Hoşçakalın. hoşça kalın sevdiğinizler bu hafta değil mi? Hak Hak arayanlar. Hak arayanlar kadar sana hakkımı yani elalidiyorum. Hakkımın sonuna kadar alırım. Helal olsun Elalıyım. Gelirse kurt adamı dönüştürüyorum. İyi bilirdik. Hak arayanlar. Yaz bunun bu program <gülüyor> bu programın bu sinir müziğinde bir iyi bilirdik diyen var ya. Evet abi o. O niye atılmamış abi o? o çünkü <gülüyor> başka bir şey yok. Herhalde yani şey ya o cenazeden helal olsun hakkını helal, hele orada orada cenazeden sanki şey olmuş S sızma gibi. Sızma olmuş orada kadar logoyu indirir misin Logoyu abi? indireyim İndir abi. İndir yamuk duruyormuş hiç söylemiyorsunuz. diyor bu, bu. Aa, evet yamuk, yamuk duruyormuş abi. Yamukmuş evet. Böyle şey vereb bir yazı ya hani küçükten evet. yazı. Kırdın abi. ya. K'sini kırdın abi ya. Abi o kırıktı zaten kırıktı. Bu zaten pilot. Şeyi. Pilot bölümü Bir şey içeri. diyeceğim bu yan tarafta dursun mu yoksa logo odasına götüreyim mi? Dursun şimdi de giderken çıkarken ben koyarım. Keşke logo odasına götürün <gülüyor> <gülüyor> Bir kere kapıyı açıp kapatmak zorunda kalacaktır. <gülüyor> <gülüyor> şimdi kapı çarpılması duyulmasın diye mi dedin Fakir? <gülüyor> o efektimizi kullanamadık. Buyurun efendim. Evet, buyurun bir sessiz. Valla Artık yani, aramızda bu, özel konuşmayacağız evet. diye hiç yok. Birbirimizin suratına bakmasın. Ya büyük ne sert eleştirilmiş. O, o, olimpiyat şampiyonu dopingli çıktı. E, Hangisi? E, şey e, Londra 2012'de 1500 metre birinci olarak Türkiye tarihinde ilk kez atletizmde olimpiyat altı madalyası kazandıran Aslı Çakır. Ya Alpdürken... o kesin mi o doğru mu? O... Çok üzüleceğim ona. Yani ondan öyle. önceki e, Süreyya Ayhan'dı değil mi? O... Ondan önce yok süreyi ayağında öyle bir durum vardı. Hatta 2000... böyle bir basın toplantısında çantamı verir misin diye böyle bir şey de vardı dopingin fark etmeden ya nasıl, nasıl yapılacağını gösteren şey. Ha. Çantamı ver, tabi tabii diye bir güzel bir skeç de vardı orada. <gülüyor> <gülüyor> Aslı 2004'te Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası sonrasında dopingli çıkmış ve iki yıl men cezası almıştı. Eğer bu sefer de suçlu ki herhalde suçlu bulunma yani şu anda netleşmiş bir şey yok. Ee, bu sefer müsabakalardan ömür boyunca en cezası ile karşı karşıya kalacak. Ayrıca olimpiyat madalyası da geri alınıp ikinci olan Gamze Bulut'a verilecek. Ee, ama e, ilk kez yine 8 atletler... İlk 2'yi do... paylaşmıştık değil mi orada? Evet ilk 2'yi paylaşmıştık. Türkiye olarak yani. Ee, o zaman gümüş madalya da alınıyor değil mi? Yani ya? bu kadar e, yaygın bir şey mi doping? Yok 3. olan 4. olan 3. olur 3. olan 2. olur. Oradan da alıyoruz, alıyoruz gümüşü de 3.ye veriyoruz. Öyle sıralama kayıyor yani kaydırma oluyor. Tabi tabi gümüş alıyoruz altın bizde de kalıyor ülke olarak diye düşünürsen. Ha, altın yani. olarak bizde ev de gezmesinde kalıyor. götürüyor. Gümüşü veriyoruz. Evet, anlaşıldı tamam şimdi. Ya şimdi... bu bu kadar yaygın mı doping atletizmde yani biz ülke olarak sporcularımız doping mi yapıyorlar yoksa Türk dopingciliği e, başarılı değil yakalanıyor mu? Teşekkürler. Bu Dop soru için çok yerinde bir soru. Türk dopingcilidir. Sırf için. Türk sporcular mı yapıyor bu dopingi? Ya yapıyor diye bir şey yok. Yoksa şimdi... Sırf Türk dopingçiler. Ya mi şimdi bunu doping diye de yapmıyorsun. Yani şimdi üstünde ilacın şey yazmıyor. Doping maddesi. Ama evet. insan yani biz sıradan hayatımızda bile doping etkisi diye bir şeyden. Doping Ay sayılan bazı maddeler var ya. Yani atom ya efekt vardır. Bir doping efekti bir de dopler. Teşekkürler tabii ki öncelikle <gülüyor> bu bilgi. Sen dopler demek için mi bu soruyu sordun? Eğer öyleyse. Demek istedim evet. Yani direkt doping diye sayılmıyor işte. Tabii bazı var. etken maddeler var o etken maddeleri içeren bir takım ilaçlar vesaireler Ona var. hakim değil ne sporcularımız hmm. ne de galiba eğitmenlerimiz mi? Evet yani evet. Öyle mi dedim? Bayağı 200-300 tane etken madde oluyor. Yasaklı oluyor. Yani maddeler. normal mesela şey gibi mi? Bazı, e bazı ilaçlar da oluyor. önce aman hasta olmayayım falan diye böyle iyi niyetli alınmış bir ilaç bile doping Bilmiyorum. olarak... Çıkabiliyor. E, çıkabiliyor çıkabiliyor aynen aynen abi aynen abi öyle bir durum var ama tabii ki bunu profesyonelce yani yapan tamam başka... o zaman bilinçsizlikten tabii, kaynaklanan tabii. bir şey mi yani çünkü ya, tabii, birinde da... bir başka bir türlü utanacağız ülke olarak sporcularımız evet. hakikaten etraftan dolaşarak başarıya ulaşmaya çalışıyor. Öbür türlü de başka bir utancımız evet, var. Ikisi de utancımız. bilinçsiz sporcular var. Zaten oradaki. o yüzden dopingin cezaları çok büyük ve herkes buna evet. çok dikkat ediyor da biz dikkat edemiyoruz. Yani bu durumda bu durumda nasıl bilmiyoruz tabii. Yani tahmini şeyler söylüyoruz da. Tahmini şeyler konuşuyoruz hani Aslı Çakır durumu nasıl onu bilmiyoruz. Hangisi daha doğrusu. Sadece üzülüyoruz şu an. Sonuç olarak utanacak bir durumdu ki. Evet neyse. Valla öyle var. Haber olsun. Altın de M de bilir. İnanıyormuşuz Türkiye nüfusu olarak. Artık elimizi taşın altına sokma zamanı geldi de geçiyor bile. Onu ben biliyoruz. çok açık söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim Oktay ve Fahir Beyler. Buyurun. Mesela soya yiyince bana dokunuyor. Teşekkür ederim. Yani bu da yaşlılığın en güzel bölüntüsü. <gülüyor> Çünkü bana artık ya yani şundan rahatsız oldum ben. Bana dokunuyor deme noktasına geldim yaş itibariyle. 40 yaşına gelmeden bazı şeylerin dokunduğu adam kimliğimi geçtiğim günlerde... dokuyor? PVC'ye gönderdim. Geç yediğin zaman dokanıyor mu? Yok öyle bir şeyim yok. Bir hazımsızlık. Gerçekten. Ya şu bir soda Acı içi. dokunuyor diye. Acının dokunduğu adam kimliğimde <gülüyor> PVC'den önümüzdeki hafta içi geliyor. Ya bir şey soracağım. Ee, şimdi bundan 1-2 ay önce bir mutluluk araştırması yapılmıştı ya. Evet. evet. Onda ülkenin %70'i falan mutlu çıkmıştı. Bayağı iyi evet. Şimdi geçen haftalarda da bir mutluluk araştırması daha yapıldı. Evet. Onda da ülkenin %40'ı... %30 küsürü mutlu çıktı. Yani %60'ı %60-65 arası mutsuz çıktı. Demek ki bir hafta içerisinde, bir hafta 15 gün içerisinde bizi çok mutsuz eden bir olay oldu. Bizim farkında olmadığını. <gülüyor> ya, ya öyle ya da farklı araştırma şirketleri değişik sorular sordular da. Valla bu soruları nasıl soruyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum da böyle bir soru mu soruluyor, ne oluyor? Ya da en son mesela hazırlıyorlar ilk başta 3-5 soru soruyorlar. 6. soru mesela son soruda yapıştırıyorlar mutlu musunuz diye. Tabii önce şey yapıyorlar. Buzdolabınız var mı? Yalan makinesi gibi. Yalan makinesi gibi. İşte Ankara'da mı oturuyorsunuz? İşte evli misiniz? Opti'de mi şeysiniz? Falan mısınız? Mutlu musunuz? Hop hazırlıksız yakalan. Hatta bir önce inek ne içerdiği diye soruyorlarmış. Ama üst, üst üste beyaz, beyaz beyaz Bir de şey varmış. Üç kere nev nev nev dedirtiyorlarmış. Sonra Amerikanın başkenti New York deyince de nine diye hapsen. Orada ya, otomatikman hatalı çıktı. Bunu hiç duymamıştım. <gülüyor> <gülüyor> Resmen Ege'yle Firekent'in arasında konuşuyormuş gibi hissettim. <gülüyor> Size böyle bir şey sorsalar. Evet. Mutlu musunuz diye. Mutlu musunuz Ne mi? olur cevabınız? Hayda duruma göre değişir canım. Bak işte. Böyle yani bilmiyorum böyle mi soruyorlar şimdi ama. Şimdi mi derim yani? Şimdi mesela demişler ki 65 ve daha yukarı yaştaki mutluluk oranı vermiş. Net vermiş adam. Kadınlarda %57.3, erkeklerde %64.2. İyi. Şimdi, Erkekler daha mı mutlu yaşlanınca? Ya bu böyle de buna nasıl cevap veriliyor? Yani bir şeyler soruluyor oradan mutlu olduğumu ortaya çıkarılıyor yoksa mutlu musunuz diye mi soruluyor? Siz, ve eğer ikincisiyse çünkü daha net olan o en azından ilkinin sorularını bilmiyoruz ya. He mutlu musunuz diye sorulursa siz ne dersiniz? Mutluyuz derim ben. Mutluyum efendim. Teşekkür ederiz Zeki Ne peşin. mutlu size derim o zaman Aa, ben de. Anketinizi uzatacaksanız mutsuzum. Sadece bunu soruyorsanız mutluyum. Teşekkür ederim derim. Yine bir şeye bağlıyorsun ama ankete bağlıyorum yani iyi Bu, kötü, iyi hiç, kötü düşünmemiş. bir hiç düşünmemiştim ya bir de Olsun. o nedir bir adam zaten 7 24 mutlu mu memnuniyet desen anlayacağım da mutluluk bir manasız geliyor yani İşte bana da bir garip geliyordu ondan Hayır. mesela mutlu musunuz eşinizle eşinizle mutlu. Eşiniz mutlu musunuz bir kez daha dünyaya gelse minnoley dedim <gülüyor> yani mutlu musunuz ben mesela bana sorsalar mutlu musunuz diye hangi konuda diye falan bir soru soruya soruyla karşılık vererek en çirkin şey olurum denek ben mutluyum ben mutluyum diyerek yandım. Ne kadar şeyim. güzel. En güzel denek bak. Hadi. Ben de bazen mutluyum bazen mutsuzum. Duruma göre değişir derim. Kusura bakmayın şu anda acil olarak bankaya gitmem lazım. Hoşçakalın. Şey söyleyebilir miyim ben orada? Ne? Suya yiyince dokunuyor diye. Söylersin Söyl tabii ya. Söyl Söyl ya. Söyl o Söyl an mutluluk anketi. şey Adın diyeceğim. Mi? Onu yani orada söylemeyeceksin de nerede söyleyeceksin abi? Orada söyleyeceğim. Yayın, Sonuçta yayın bana, mikrofon, halin yok. bana mikrofon uzatılmış. Ee, onun dışında bakayım şöyle e, verilere göre yaşlı kadın nüfusunun. Ya yaşlı kadın nüfusu diye verilir mi ya ayıptır ya. Öyle vermişler. Kocakarı diye ben onu. <gülüyor> Terbiyesizlik yani yaşlı kadın nüfusu. Kocakarı nüfusu. <gülüyor> Ay böyle araştırma şirketi böyle demiş %42.2'si evliymiş. Niye e, buna vurgu öyle bir yapılmış anılmıyor. Sapık sapık bir araştırmadan bahsediyoruz şu anda. Eğli misiniz? Koca yaşıyor mu yoksa kazada mı öyle? Yaşlı nüfusun en önemli gelir kaynağı ne olabilir? Emekli <gülüyor> maaşı. Bravo. Araştırmanın sonuçlarından biri bu. Ondan sonra biraz da gençlere bakalım isterseniz. Tabii ki. Biraz da gençler diyoruz. 18 yani. ve daha yukarı yaştaki nüfusun... %61'i kendini mutlu hissediyormuş. Olarak, o yaştaki çocuğun da mutlu olması hiç mümkün gözükmüyor. Valla o enteresan ya. esas. Çocukta tamam, ilerliğinde olması adam, gereken adamlar tamam değil işte mi bunlar? yani genç diyelim öyle söyleyelim. 19-35 öyle düşün. Atarı var bunların bilmem nesi Abi var canım, ama her şey rağmen mutlu 20, 25 demek. 25 yılını insanoğlu atar yaparak geçiriyor. Şu daha net... Yani bu sorulsa hepimiz cevap veririz. 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta borç ve taksiti olmayanların oranı. Bayağı azdır diye. Senin kenan <gülüyor> Bey, var. pardon. Senin bir, bu adamın kenan <gülüyor> Bey. Masum <var>. edilecek <gülüyor> efendim kaç defa söyleyeceğim yahu? %38'i borçluymuş. Masum arkadaşından aldığı 20 lirayı da borç hanesine yazıyorsak yuf olsun bize ya. Vallahi bir mikt miktar belirtilmemiş. Onun dışında 65 ve daha yukarıdaki Yaşı daha yukarı olan nüfusta %62 imiş Daha, borçlu. Borç daha borçlu Yaşlılarımız daha borçlu Yaşlılar çakıyorlar demek ki. <gülüyor> e canım, ne Ama kime Kime, canım da kime çakıyorlar değil kime borçlular Birbirlerine çakıyorlar Yaşlılara borçlularsa sorun ama gençlere borçlularsa o, da, tamam işte. o zaman gençlerin borcu da otomatikman ortaya çıkıyor Gerçi o zaman alacaklı durumda oluyorlar Olmazlarla çıkmamız Durumu çok iyi olan gençler var Benim anladığım kadarıyla bankaların mı borçluluk acaba bu? Yoksa piyasaya borçluluk? Bir şey tabi, araştırması yapılmış taksit. mı? Ne? Para var ama tahsil edemiyorum oranı. Var. Piyasadan alacağı var. Oranı. Aynısı var. Ee, mesela bak şöyle. Oktar, yani mesela Heh. benim 55 bin lira falan alacağım var. Ama yani şimdi bu oradan tamam mı ya 15 gün 4-5 gün derken böyle bir şey oluyor. Olabiliyor mu olabiliyor da onu <gülüyor> el hareketlerini koymuşlar mı? Vurarak, <gülüyor> vurarak anlatmışlar ellere böyle yapmayın diye 65 ve daha yukarı yaştaki e, ka... <gülüyor> valla hakikaten sıkıldım ben, ben de boğuldum Fahir'in de, yani. de her söylediğin rakamı bir önceki rakamla topladığını fark ediyorum buradan <gülüyor> bir rakamlar daha telaffuz edilecek birbiriyle de alakası yok Adamın kafasında meşgul oldu. 30 Mart Dünya Torrent Günüymüş. Hadiciğim Kerem, Kerem Bey'e teşekkür ederiz bugün hatırlattığı için bir hafta önceden bize. O gün herkes Torrent'e abanacak mı yoksa sembolik bir torrent linkini mail imzasını yapılacak demiş. Hadi ben de bir torrent yapayım o zaman o gün. Vallahi bir bir şey yapmamız lazım. Yani 30 Mart şunu şurasında dokuz, bir hafta kaldı. 9 günümüz var. 30 Mart'ta ne 9 günü 8 gün var. 22 Mart ya bugün. Bak ben diyorum sana rakamlar toplanıyor, çıkarılıyor diye 22 6 8 30 yani. Ne yani bileyim abi tarihlerde şey yapar diye düşünüyordum ben. Doğru. Bir hafta var. Bu doğru. arada Oktay şu patlayan şekeri getirmişti. Ben onu bir, bir an önce şey yapmak istiyorum. Evet yayınımız daha doğrusu yayınınız ses getirdi galiba. Benim olmadığım gün mü patlayan şeker evet. ihtiyacınız olmuş. Hep birlikte birlikte şey patlatalım, yerim, patlatalım şekerimizi. Reklamların ardından buluşalım burada. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern sabahlar... Enough. Yani yeterli. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Elçiliklerdeki dinleyicilerimize bir selam çaktık. Buyursunlar efendim. <gülüyor> <gülüyor> Evren 80 milyon yıl daha daha genç çıktı. Mülandan da, daha daha ya 80 milyon yıl genç gösteren bir parfüm ee, evren 80 milyon yıl daha yaşlı çıktı düzeltiyorum ee, <gülüyor> 2009'da gönderilen İşte e, bunun haber değeri var evet evet evet uzay teleskobu 15 buçuk ay boyunca ışık fosilleri ışık ışığında fosili olur demeyin olur efendim Tabii. en güzel şekilde olur. Bunları inceledi. Baktılar, baktılar, baktılar, baktılar. Bir daha hesap ettiler. Topladılar, çıkardılar. Olmadı çarptılar böldüler. Mahsup edelim. Tünden olmadı. geldiler, olmadı. tüme vardılar. Hepsini yaptılar ve dünyamızın yaş evrenin yaşı, dünyamızın değil, 13.81 milyar yıl. Oldu ortaya çıktı. İyi. İyi, iyi. bence de Arası iyi. Çok iyi. 14 milyar bile değil yani şu anda. 13 milyar mı diyorsun? 13.8. E i̇yi. 14, e 14 milyardan milyar milyar milyar. gün alıyor şu anda. Ha? Dünyanın yaşı 5 milyar falan değil miydi? Valla bakayım. Dünyanın yaşı da henüz verilmemiş efendim. Bayağı biz yani yarısında evren oluşmuş, yarısında yok piyasada. Evet. Bu arada teleskopun maliyeti de 900 milyon dolar. Onu da şey olun yani. İyi. Must must iyi, must çok must çok iyi, i̇yi. Çok iyi abi. Bayağı iyi yani, iyi yani rakamlar. Geçen biri Twitter'da yazmış. Dünya belki de Evren'in Mecidiye köydür diye. <gülüyor> çok güzel bir umut. <gülüyor> yani hepimize yani bir sonra, gibi oldu. sadece İstanbul'lara hitap ediyor ama tüm Türkiye'ye hitap etmesi Anlaşıldı için. Anlaşıldı ama ne Dünya Evren'in afyonudur. Desek daha güzel olur. Daha net tüm Türkiye'nin çok merkezi yani, bir yer. Mecidiye köy diyorsun yani. Mecidiyeköy öyle mi İstanbul'da? Mecidiyeköy İstanbul'un afyonu. Afyonu. ha Tamam. Şimdi öyle mi? De, evet tabii. Ben de Mecidiyeköy... Otobüsler oradan kalkar. İstanbul'un e, şey gibi bu ilk bilim kurgu, klasik bilim kurgu diye geçen şey e, filmi neydi ya? Metropolis mi? Değil. Hayda Son şimdi mi? hadi buyur buradan ya. <gülüyor> Bakın yayınımız tıkandı. Tıkanan <gülüyor> <gülüyor> Yayınımız tıkandı. Ee, ben onu bir şey onu nasıl yapacağız? Tam bir şey <gülüyor> <Nasıl yapalım gülüyor> <yapacağız? gibi> <gülüyor> verilecek örneği de anladınız ama. <gülüyor> <yaratı> Anlaşıldı <gülüyor> o. Oradaki yere benziyor gibi. Gelmişti bana. O filmi bir hatırlayabilirsem <gülüyor> her şey yerine İyi oturacak. Yani. O sıra hatırlayıncaya kadar ben Avustralya'daki bir e, hayvan hayvanata dikkat çekeyim. E, Simsar hayvanı mı? Simsar hayvanı değil. Avustralya <gülüyor> <gülüyor> simsarı. <gülüyor> Simsar'ın... Simsar hayvanı değil. Simsar dinleyicilerimizden de çok özür diliyoruz kendine evet. simsar diyen adam var mı? Vardır ya simsar. Simsarın mı? Ne ya. simsarı olabilir? Ne simsar olabilir? Simsar dediğimiz ne abi? Simsar komisyoncu <gülüyor> tam anlamıyla. <gülüyor> komisyoncu ama dün bir hayvan anlamında kullandık inançla göz... <gülüyor> İnançla beraber. Yani inanç, inandım buna. Bir evet. bir sansar türü veya komisyoncu. <gülüyor> İki anlamı var bence. Ama bu sefer yarasadan bahsedeceğiz. <gülüyor> ee, katil yarasa. Maalesef can Katil yarası bana. bana biraz ters geldi. Aman katil de kendi türüne katildir. Bize de, bize de bir şey Yok yani. Yok ya çocuğu ısırmış. Evet kuduz mu? Kuduz muymuştu? Tam kuduz da değil de bir virüs taşıyormuş. Vampiri anladık da kanti, kan, kantin, ah, kantin yarası. <gülüyor> Kantinci yarası. <gülüyor> <gülüyor> ABLV virüsü nedir? ABLV. <gülüyor> Onun tam bir açılımı vardı. Abstract. Çok güzel başladın. <gülüyor> Devam et. Bir İki, iki harf aldı oradan. <gülüyor> abstract AB oradan zaten. Abstract. Eee LV mi dedin? E, Lütfen cevap verin. Cevap Abs vereyim mi? Abstract ben? Lent virusus. Virüsus. <gülüyor> Australian Bat <gülüyor> AB. E zaten bu sırf şeyde olan bir Lisa, Lisa virüs şu. Lisa. virüs. Lisa. Tamam ya benim dediğimde de 3 aşağı 5 yukarı Kuduz, aynı bir virüsten Kuduz, bahsediyor. Kuduz'un Kuduz şey... Avustralya'cısıymış. Hmm. Öyle miymiş ha? Kuduz gibi bir şey ama Avustralya'cısıymış. Bu virüsü taşıyan yarasaların ısırması sonucu ülkede e, hayatını kaybedenler varmış. Aman buna dikkat diyor ve Avustralya dışına da çıkabilir diyorlar. Bu Avustralya dışına karşı. nasıl çıkabilir Oktay? Sonuçta Avustralya, Avustralya hayvan sokmak da yasak Sokmak da yasak çıkarmak da yasak Hayvanın kendisinin girmesi de yasak mı Hayvanın tabi canım hayvan sokmuyorlar Bunu vuruyorlar mı Avustralya sınır polisi Kendi uçarken mesela uçarak diyor ki Kafayı bozduğu yarasa Diyor ki arkadaş ben buradan Yeni Zelanda Oradan şey üzerinden Tayland Mayland derken Kamboçya Oradan devam ederim falan diye düşünüyorsa Gizli de... hedef oynayan nasıl belli ediyor kendine Sevgili dinleyiciler <gülüyor> Belli eder Belli eder Orada vuruyorlar. Hemen vurarak oracıkta oracık infaz ediyorlar. Giremiyor edilmiş. yani değil mi? Şöyle Çıkamıyor hemen. yani. Illegal alien diye geçer. Avustralya'ya giriş var çıkış yok Oktay. O sisteme bir kere girdin mi bir daha çıkışın öyle kafaya göre olmuyor. Evet. Anca onlar seni bırakırlarsa. İsviçre'ye de girer girmez maaşını bağlıyorlarmış. Hadi ya öyle. Yani çok zengin ülke çünkü. Ancak ülkeden kaçak yollarla çıkarılması lazım. Zaten herhalde hiçbir yarasa da kaçak yollarla çıkmayı tercih etmez çünkü adamlar oralarında buralarında götürecekler. Tabii doğru. <gülüyor> <gülüyor> Hayvanlı yok ya der. Ben gelip burada takılayım. Yani teşekkür ederim dinleyicilerimize Blade Runner. <gülüyor> Hatırlattı. Doğru cevap olacaktı. İçin dinleyicilerimiz hakikaten bir numara dinleyicilerimiz. Evet, yani filmin, tek tahminde bildi ya dinleyicilerimiz. Filmin en önemli özelliği de ilk bilim kurgu filmiyle <gülüyor> arasında 30 yıl olması. Ama buna rağmen hakikaten biliyor replikantlar falanlar filanlar. Ee, oradaki şehre benzettiği için ben diye düşünmüştüm <gülüyor> Mecdiye Köyü. Gecikmiş örnek örnek değildi. <gülüyor> o zaman pas. Geçiyoruz. OTTÜ Sanat Festivali'nden de davetiyelerimiz geldi. Evet, evet. farklı isimlere geldi Belki ama. Belki OTTÜ otobüslerine binemiyoruz ama, ama sanat, sanat festivaline. Ama kimlik sorarlarsa gene giremeyeceğiz Oktay. O benim kimliği göstermeyeceksin abi. Davetiyeni ne? göstereceksin. Mesela benim davetiyemde ne yazıyor? Özbay Demirci. Evet. Onu, bunu göstereceğim. <gülüyor> Ona, bu benim efendim diyeceğim. İşte bende de soyadı sorunu var. Gene soyadı ne sorunu. Ne yazıyor sende? de? Öğünç. Seninki bir yaklaşık. Benim kim? pek yaklaşık değil yani hiç yaklaşık bir tek Özbay kim oktay var mı senin göbek abis... adam falan olabilir mi yıl berçe abimle gelmiş davetiyle gelen adam benim Özbay diye abim olsaydı herhalde hiç konuşmazdım <gülüyor> neden arabilinizle aranız bozuk hiçinden hoşlanmıyorum neden ha? Özbay diye dinleyicilerimiz vardır ama demirciyle birleşince bir şey oluyor. <gülüyor> Yoksa Özbay, Özbay mesela, Özbay Öztürk mesela, Ö, Öst, ne kadar güzel, ne yani. kadar hoş, <gülüyor> ne kadar hoş oluyor. Neyse, senin de davetiyen var, Ege. Benim de davetiyem var. Senin şey, doğru mu? Çünkü de gelmiş. Doğru mu ismi Ege Bey diye mi? Ege Kayacan o, diye gelmiş Süpermiş abi, çok, çok güzel. Programımızın en tan tanınan siması. Unsuru, hatasız Ege tanınan hatasız, siması. Hatasız, hatasız vallahi. Mesela öyle. ben bir yaklaşık tanınan simayı, sen külliye, ben hiç nasıl, ben başka nasıl bir siması? Hiç hiç ben. Neler var 30 uh, Sanat Festivali'nde? Oktay biraz bize birkaç gıptık bir şey verir Şimdi misin? bir kere e, şöyle söyleyeyim. Şöyle Fahri söyleyeyim. Evet. E, 23 Mart'ta Başlar, başlıyor. Yani yarın. Yarın başlıyor. Bugün e, kokteyli olacak herhalde. Akşama kokteyli. 22 Mart evet. Bugün akşam bir e, açılış töreni olacak. 9 Nisan'a kadar çeşit çeşit etkinlik. Ve e, bu yıl yine Emrah'ın Halıcı'nın Ankara Müzisyenleri Gecesi'ni biz sunuyoruz. Ee, ne zamandı 14, onu da 3, söyleyelim 4, 4, Nisan'da. 4 Nisan'da. Ben, Nisan'da Kemal Kurdaş e, Salonu'nda Kültür Kongre Merkezi'nde saat 20.00'de 4 Nisan Perşembe akşamı bizim sunumumuzla bizim sunumumuzda e, olacak evet. olacak gerçekleşecek bu sene 8. yıl 8. 8. yıl 8. bizde 3. 4. sunumumuz. Vallahi sunumlu bizim, bizim için de çok güzel bir gurur. Çok, hakikaten yani ben hakikaten içim içime sığmıyor ya bütün sene boyunca değil mi çocuklar sizde bir şey söyleyeyim ben yani valla bekliyoruz bu anı yani. bekledim. Yani evet. bu anı bekledim. 50. yıl Ankara Müziği geçen sene çok memnun yılı... kaldılar ya. Emrah Bey dedi evet, çok öyle. güzel oldu. Hep böyle olsun çok dedi çok. yani dedi falan dedi filan dedi. Festival sene... broşürlerinde Erhan Konuk yazıyor ama ben Erhan abiyle konuşacağım. Zaten rastlıyoruz sağ olsun. Erhan Konuk mu yazıyor? var ben Ne de. yazıyor pardon? Erhan Konuk yazıyor ama onun Erhan, Erhan Konuk'la mı çalıyormuş? Hay Erhan, Erhan Konuk, Konuk Ankara Müziği Müzikşenine... sunacak mı? Sunacak diye geçiyor. da hani biz, e biz biz de sunabilir yazıyor olabilir mi? Hayır yani sunma ihtimali de bizi sunacaktır. Nasıl? Ha. Ha. Önce yani öyle anlaşıldı. Tabii bizi sunacak ondan. bizden çok daha kıdemli. Çünkü... Bütün geceyi sunacak diye bir durum yok. Merhaba der. İşte ben Erhan Konuk falan alkışlar, alkışlar. Bizi çağırır. Geceyi sunmak için yani daha hoş bir jest. Ha, tamam şimdi aldım yani. Çünkü yani geçen sene biz e, en son vedalışırken çok güzel oldu falan diye vedalışacağız. Yani. Yani. Harika, Harika oldu çok. falan bende yani. Ben bu sene o yüzden yani... <gülüyor> tabii ki, tabii ki biz, biz sunacağız falan diye şey yapmıştım yani sadece geçen sene tek e, mesele o arkada peynirli sandviçler var ya yani. evet. onlardan cebe sokma yani buradan kimseyi söylemeyeceğim ya biz o ısınsın ısın diye, diye koymadık bir, bir rahatsızlık yaratıldı yarattı gibi geliyor bana. Vallahi ben ceketimin cebine koyduğum için o sorumluluğu ben almıyorum. Hiç kusura bakmayın ki sorumluluğu paylaşan bir insanımdır. Ama fahir pantolonunun cebine koyduğu için O sıcak olsun diye ya kaç kere dedim. Çünkü peynirliydi. O güzel sıcaklıkla beraber hakikaten yumuşacık oluyor ekmek de. Sen de, şey sen, de yana sen de yanağına koydun çıktın sahneye. Hayır ben ağzımdaki vitaminle içtim. Ondan sonra Hay son lokmanla çıktığını ben biliyorum abi yanımda. Emrah Bey'in şey diye bağırdığını duydum ben. Herkese herkese herkes e bir tane ya diye bağırdığını duydum o sırada. "Çocuğa, çocuğa." diyerek ben sahneye yürüdüm. Evet. Ben ona ben de şahidim mutlaka galiba. Ben çocuk Ben hiç öyle bir şey duymadım. Niye acık açıkladım orada? Ben hiç öyle bir şey duymadım. <gülüyor> Geçen sene, geçen sene bizi e, kendimiz sunmuştuk. Yani bu sene Erhan Konuk bizi sunacak. Niye böyle bir değişiklik yapıldı? O ben de gerek yoktu o kadar. Yani Erhan abi de o kadar gelecek şey. Hani Erhan kaldı. abi de çok iyi sunar. Sunar, sunar tabii, tabii canım, canım. Evet. ona hiçbir şey yok. Ama Süper artık sunar. yani Ankara'da müzisyenlerle biz etle tırnak gibiyiz o kadar. Evet, hakikaten yani. Yani Ankara'da müzisyenleri diz arkalarını dönder. Ve biz oradan kimin kim olduğunu bir o noktadayız yani. Çok da zor bir şey olmadığını da <gülüyor> bazı insanları arkadan tanımadığını zor olmadığını siz de bilirsiniz. Yani. Şimdi e, dilerseniz biraz da başka etkinliklerden şöyle 2-3 evet, tanesinden evet, bahsedelim. Evet. Mesela siz bana bir tarih söyleyin. Mesela... Hırk. Pardon. 3 Mart. Aman 3 Mart olmaz. 3 Nisan. <gülüyor> Maalesef. Etkinlik yok. <gülüyor> Emrah'ın alıcı ve Ankara müzisyenlerinin hazırlıkları olduğu diyeceğim. için... 3 Nisan'da Mart. 1 Nisan 1 Nisan'da Şaka gibi <gülüyor> Bir şey takıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası konseri varmış 1 Nisan 2013 Pazartesi akşamı yine Kemal Kurdaş salonunda Ala. mesela Emreş Tamam devam et devam, et, devam et, Emreşen devam et. solist devam et. olacak 26 Mart Aa, Bu sene evet tiyatro oyunları da var O Sanat Hı. Festivali'nde 14.sünde ne var? 26 Mart'ta var bravo valla 26 Mart 2013 salı akşamı yine aynı yerde Kültür Kongre Merkezi Kemal Kurdar salonunda yastık adam Ankara Devlet Tiyatrosu'nun bir oyunu hmm. olacak. E, yeterli hakkınızı doldurdunuz. Hmm. Daha fazla bilgi Sen bir genel söylesene ya şimdi zaten program son var, dakikaları falan. neler var? Valla bir delinin başlayalım. hatıra defteri var. Mesela tiyatro hmm. oyunu deyince 14 Nisan'da. Ha, şimdi şimdi onlar düşünsünler. Bir delinin onlar hatıra defteri. Esas biz düşünelim. Şu, davetiye bulabiliriz. Ben, ben size bir telefon takdiri yapayım mı? <gülüyor> çocuklar nasılsınız? Fahir nasıl? Oktay nasıl? Oktay'ı aradım açmadım. <gülüyor> bir dilinin hatıra deptenen davetiye bulabilir miyiz çocuklar? Ben de bir kişilik kişi bir <gülüyor> şöyle söyleyeyim Ege Bey. E, Fahir Bey bir dinli hatıra deyince e, Erdal Beşikçioğlu'nun hmm. e, oyunuyla olduğunu evet. bir kere daha söyleyelim. Çünkü Hı -hı. bu işte başka oyunlar da var. Oyunlar da var. Da var. Ben Aman ben. dikkat biletleri alırken şöyle bir bakın. Bu vesileyle bir kere daha hatırlatalım. 14 Nisan'da ODTÜ'de gerçekleşecek bu oyun. E, bildiğimiz Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu sahne. bildiğimiz Erdal Beşikçioğlu'nun olduğunu. Erdal Beşikçi Nasıl kuracaklar sahneyi burayı? Bir şey değil ya bir tane şey kuruyorsun. Vinç kuruyorsun ya. mı rastlar bir şeyler falanlar falan. Filanlar. Kurulur Oktay. Kurulur Oktay. Kurarlar ablam. Teşekkür ederim. Neyle açılıyor? Yarın e, Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars konseri ile açılıyor. Hastasım. <gülüyor> <diyorsun. gülüyor> Ondan sonra e, hemen 27 Mart'ta mesela yine bir tiyatro oyunu var. Ee, Ankara Meydan Sahnesi oyuncularının e, Haldun Taner'in bir oyunu Eşeğin Gölgesi. Ondan sonra şöyle bakıyorum. Ben de o zaman eğer Ankara'lı müzisyenleri madem bu sene biz sunmuyoruz. Nasıl biz sunmuyoruz? Canım daha öyle bir şey yok. Ege sahne ben şimdi programı bakınca biraz şey oldum. Yani Erhan Biz mi yakışmıyoruz diye düşünüldü Ben acaba? de şeyle konuşacağım. Radarlar Erdal Beşikçioğlu'yla konuşacağım. Bir delinin hafıfe defterini sunacağım. Değerli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Birazdan huzurlarınızda huzurlarınızda. Ama olmaz. Niye? Öyle bir şey sunulacaksa onu ben sunarım yani. Ya sonuçta Niye? öyle hiç ben sunarım da mı? Ona bakarsan Ankara müzisyenlerini de bir sunuyoruz dedik. Başkası sunuyor. Ya tamam başkası sunuyor da yani burada. Ya bir dakika yine de gerekçesini ben merak ettim Fahir. Hani sonuçta biz Mayfire. oyuncular birliği olarak biz kendi içimizde böyle bir şeyimiz vardır yani birbirimize yani. Ama pek anladığım kadarıyla böyle bir şey yok. <gülüyor> yok yani. Çünkü kimse sunmuyor şu anda değil mi? Ya şu anda sunmuyor da sunulacak biri olsa o da hani ben olurdum diyorum yani. Ben kaptım ya. Belki bugüne kadar hiç bir tiyatrocunun aklına oyundan önce birinin oyunu sunması gelmemişti. Ben ara ara anlatıcı olmak istiyorum oyunu birazcık şey yapar. Şimdi burada şöyle bir saniye. Şimdi burada iyice delirdi. Etkileşim Etkileşim <gülüyor> dedikleri. Karşı taraf böyle bir, tabii şey olacak. Karşı taraf dediğim işte seyirciler. Lan ne oluyor falan. Bir dakika şimdi bak burada. <gülüyor> burada şimdi şey çıkacak. Tepesine çıkacak. Ben 31 Mart'taki e, filme o zaman adayım. Hangi film? Sun, Hangi film sunum olacak söylüyorum. E, gözetleme Kulesi film gösterimi ve Pelin Esmer'le yönetmeni. Pelin Esmer'le söyleşi. 31 Mart Pazar e, Kültür Kongre Merkezi A Salonu'nda. Hakikaten çok çok gitmek istiyorum bu filme. <gülüyor> Gitmişken de sunarım. Ne olacak? <gülüyor> ne olacak? <gülüyor> ara ara durdurmalı. <gülüyor> Başa almalı. Kaçırdık tuvaleti. Kaçırdığımız ihtiyacım. yer varsa. Ev ortamında izleyeceğiz. Daha güzel bir şey çok var mı ya? at mısırları daha şey yap. Güzel ama tencere de patlat mısırları oktay. Mısır patlatacağım. Tencerede <gülüyor> yağlı mısır. Filmin yönetmeniyle beraber izlemenin şöyle bir avantajı var ya. Ne oldu şimdi burada yani? Bu niye böyle şey? mı çıkacak ortaya böyle yapmasının sebebi? Ara ara durdurarak sadece 10 dakika ara bölümünde değil. Ee, filmin mesela birinci arısını ikinci yarısında değişik yerlerde tamamen bana kalmış <gülüyor> yerlerde <gülüyor> durdurarak ve tekrar başlatarak Çok güzel Pelin Esmer'le beraber söyleşi daha güzel bir şey var ben Esmerli, bunu yaptım. Bu Pelin, Pelin Esmer'le söyleşinizi şey. ben Pelin Esmer'in de hastasıyız zaten onunla beraber ben e, konuşarak şey yapmak istedim. değerli misafirler karşınızda yönetmenimiz Pelin Esmer ve söyleşiyi gerçekleştirmek üzere Oktay Demirel kürsüye davet ediyor. Ha ediyorum. sen beni mi suncan? Heh <gülüyor> siz de sunacağım. O zaman ben de 15 işte seni sen sunmama gerek kadar var. mı? sen bir bir adam mısın ya? Her şeyi de ben sunacağım, ha, sunacağım her, her şeyi. Sunacağım ama 15 dakika sunarım. Edil Biret, Edil Biret, 9 Nisan'da İdil Biret piyano gösterisi var. Onu da ben sunacağım o zaman. Kim aldı? Şatkan ben söyledim. faire yazıyorum. 9 Nisan 2013 Salı saat 20 Kemal Kurdaş'ta. Valla sabahtan akşama sanat festivalinde oluyor. sana vereyim mi? Neyi? Bak Neyi? çok güzel bir etkinlik var. Sana sunuculuğunu veriyorum. 16 Nisan'da bu, hmm. bu hakikaten bak mesela Erdal Beşikçoğlu'nun bir dilin hatıra defteri çok kafama şey yapmadı yatmadı ama Hava Kuvvetleri Bandosu ve Caz'ın Kartalları Orkestrası Konseri. Giyersin yes. üniformanı. Hangi, duruyor mu senin? Hangi üniforma? O, Aa o, benim o şey üniformam duruyor tabii. Yedek, yedek suba, Şapkası benden. Yedek suba. Yedek, suba sen uniform. o şapkayı ne yaptın ya? Ee, o bana zimmetli oğlum. <gülüyor> ne yaptın sen o şapkayı? Ben sadece şapkayla sunabilirim. İyi ki Ottu Sanat Festivali yapılmış. Yoksa şapkanın kimde olduğu belli olmayacak. <gülüyor> 16 Nisan'da Salı akşamı saat 20'de. Ee, ben uygunum. Hava Kuvvetleri bandosu. Allah şahane konser oluyor bu. Caz'ın Kartalları mı? Caz'ın ka Sana o zaman bunu yazıyorum. Yaz tamam. Oktay. Yazdım abi. <gülüyor> ben de o zaman potanın filelerini sunacağım. <gülüyor> Filenin sultanlarını sun. Sana tango verelim mi? Tamam sunuyorum. Aa, tango vardıysa bana da ver onu ya. Allah Allah. Oh, sana flamenco vereyim Fahir. Ha flamenco olur. Bence, yok yok tango. Flamenco tango takım olsun. Ben, yani ben alacağım diye söylemiyorum da onun takım olması Şimdi lazım. Şimdi biri cumartesi biri çarşamba. 6 Nisan'da tango artı var. Hı hı. Ee, 10 Nisan'da Ceyhun Güneş ve Mavi Siyah konseri var. O da çarşamba. Ha, ben ben o gün başında... gelemem o gün Oktay. O gün ben gelemem. <gülüyor> Abi onu baştan söyleyecektin. Ama onun, onun başında o zaman... kızıl maviyi söyleyeceğim ben. Neydi siyah? Mavi siyah Mavi siyah Biraz kızıl biraz mavi diyoruz ve siyah mavi baş O zaman sana tangoyu veriyorum çünkü rezalet çıkmasını istemem <gülüyor> Bu adımı hiç karıştırmıyoruz mavi siyahla Fahir mecbur Ama yani sen bir tane geliyorsun. filmde yırttın gittin ha ben, ben alıyorum şu anda söyleyeceğim size Mesela e, bir panel var 18 Nisan'da ben onu alacağım <gülüyor> Kent Panelci ve sanat Demirci. Kent ve sanat çok güzel Ve de bu, bu panelin özelliği şu etkinlik ücretsizdir efendim Ayşegül Sönmez, Esra Ali Çavuşoğlu, Karaveli Zeynep Yasat Yaman, Tansel Türkdoğan ve Yunus Tonkuş. Yunus Bülbül olsaydı ne biraz neşeli bir şey olsaydı ya. Teşekkürler. 18 Nisan'da e, Kültür Kongre Merkezi'nde olacak. Ben bunu aldım. Peki Oktay Kültür Kongre Merkezimiz bu kadar yükü taşıyabilecek mi? Çünkü hemen Kültür Kongre Merkezi'nin <gülüyor> slaytlarına geçelim o zaman. Kendi panelimizi yapsaydık ya. Bu kadar yükü taşıyabileceğiz <gülüyor> mi diye. hemen kokteyl sırasında bir de biz panel yapacağız. Evet ya küçük panelimizde sizlerle. Aa modern dans topluluğunun şeyi var. Neyse Ankara var. Devlet Opera ve Balisi modern dans topluluğu Arda i̇şte Boyları. Bu. Arda 11 Nisan onu sana yazıyorum Ege Yok ben onu sunmam ne demek, 11 sunman, Nisan canım. Perşembe sunuyorsun Pasaportu eş durumundan kullanmayı biliyorsun ama Evet sana eşitliği ben... affedersin Kim kullanıyor yıllarca devlet opera balesini sunamadın mı Anadolu yedek listeden girmeyi biliyorsun ama Ben şimdi bu programı alacağım evet. Ondan sonra Erhan abiyi arayacağım Beca işle Erhan bu, bak Tango Yusun. Bak biz bu Ankara'lı müzisyenler karşılığında sana tangoyu Kantoyu, <gülüyor> flamenkoyu hepsini Veriyoruz diyelim, paneli de verelim o panel oktay panel panel, panel. benim ya panel ben niye vereceğim Abi bana işte. yazılmış bana göre geldi göre kağıdım geldi benim yani üçümüzün de şey bir, bir birimiz feragat edecek ya. bazı şeylerden hepimiz birer parça feragat Gözetleme edeceğiz. Kulesi'nden etmem ben feragat ondan sonra e, panelden başlıyor. et bari Hasan pekmezci atölye çalışması onu sunmaya gerek yok herhalde değil mi? Yo olur mu <gülüyor> esas <gülüyor> o esas o <gülüyor> esas <gülüyor> o geldiniz, kabul Sekiz, şimdi <gülüyor> de atölye çalışmalarına geçtiğimiz insan Hasan pekmezci gelecek atölye çalışması için onun sunuma ihtiyacı yok. Ee, Herkesin sunuma ihtiyacı var. Ahmet vardı. Kanneci var bir tek şey yapmadığımız. Ahmet Kanneci. Ahmet Kanneci kendi kendini sunacak. Kendi kendini sunacak. İki, i̇ki tane konser. <gülüyor> Sabahçı <Sen gülüyor> sunucu sunucu getirecektir. Yolun sözleşmesindeyim. Bir 29 Mart'ta var bir de 17 Nisan'da var. Tamam işte. İkisi de mi? İkisi de. Ahmet Kanneci'den bahsediyoruz. Oktay, sen neden bahsediyorsun? Ahmet Kanneci'den. <gülüyor> Bugün en akılda kalan programımızın. isterseniz biraz reklamcılık hadi yapalım. Hadi hayır Bir söyle. dakika hadi hoşçakalın diyeceğim ben. Nasıl bitiyor elinize? mu? Tabii. Ee, Aa bitmiş program. Pap papanın yeni görevini de başarılar dilemek üzere. Sen şimdi el öpmeye ve el öptürmeye mi gidiyorsun Fahir? Ben el öpmeye gidiyorum. Fahir bu Roma gezisinde herkes senden bir şey isteyecektir ama ha. ben senden herkesten önce bir şey istiyorum. Güzel vakit geçirmeni. <gülüyor> ve çok eğlenmeni mutlu bir şekilde dönmeni istiyorum sen tek isteğim bu bir de dört tane piyazının hatırladığı bir bela bakalım yapacağımız bir de sekiz tane daveti <gülüyor> Oktay senin son bir isteğin var mı ben e, şunu istiyorum orada iç içe hazırladınız mı içe hazırladık ya ya daha doğrusu şöyle bir şey e, ben e, eti aldım dinlendiriyorum e, tam gider ayak şey yapacağım çok akıllıca o gider ayak yapmak e, onu şey yap abi orada e... Konya usulü etli ekmek yaptır. Açık. Açık. İnce, yani ince hamur. Onu bilmez Romalılar. Bilmez. Ee, oraya git. Uzun, uzun yap yaptırayım mı Oktay? Uzun uzun. uzun Et ekmek gibi. Uzun yaptırsın. Çünkü abi. onların masaları da uzun oluyor ya. Aynen abi. Sistin Şapel'e gittik mesela. Sistine Sistin Şapel'in yemekhanesinde. Evet. Mesela uzun. Masa uzun. Donut diyeceksin. Donut diyeceksin. Efendim nasıl o kadar iç yok. Hemen bavulcu. Çık bavulu bavul çıkaracağız. Tekerlekli Aynen. bavulu getirsin. Hayır canım ben zaten direkt inerimmez zaten şeyce'ye gidiyorum. İnerimmez o hemen kolozyumun arka tarafında. Tamam. Neredeydi sizin kalacağınız yer? Kolozyum... Kolozyumun beri tarafında. Beri değil. yanında. Öte yanında da burası var işte abi. Tamam işte Arada abi. bir kolozyum var, yürüyeceksin. Yürüme mesafesinde Onu verin ilk başta. İlk başta bak gider gitmez şey yapma. Gider gitmez otele gir. Tamam oteli bırak eşyalarını çok özür dilerim yani onu geçti saat ama bu Çocuklar, çok önemli. Çocuklar tamam yani. Şey. Ondan sonra git bir tavı var mı yok mu? Önce ama, fırını söyleyeyim. Alo, alo desem sorsam olur mu? Olmaz. Gidip bakacaksın Ondan bir de çocuk böyle bir vardır veli abi. Si. Şey, i̇çeri bakacaksın fırından çıkacaktım ve o sırada elinde iç olmayacak. Kıskanıyor musunuz İtalyan kültürün beni oraya göndermesini? Çünkü biliyorsun bu bu kadar şeyi hep ben sundum, sundum, sundum, sundum. Hmm. Ondan sonra Öncelikle ben bilmediğim için <gülüyor> İtalyan kültür göndermiyordu. Ben sanki kendi cebinden o gönderiyor gidiyorsun. canım. Nerede cebinden gidiyor? Kim bugün kim gidebiliyor? 5 defa kursa başlamış adam sonuçta. Yani. Kimi gönderecek? Kursu birincilikle bitirene mi gönderecek? Yoksa 5 defa aynı kura gideni mi gönderecek? <gülüyor> Yani hemen cevap verme, hemen cevap verme. <gülüyor> Duygularımı bir test edip sana ben mail atacağım. Ee, i̇yi yolculuklar diliyoruz faiz sana. Teşekkürler evet. Benim harcısı. ne istediğim belli. Hakikaten yani sana gizliden de söylemiştim. Güzel bir video istiyorum senden. Tamam o videonun, videonun da ayrıntılarını yayından sonra anlatacağım. Nasıl yapman gerektiğini. O zaman sevgili dinleyiciler pazartesi sabahı yeniden buluşma dileğiyle hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bir reklam bombasıyla huzurlarını sana ayrılıyoruz. Kabul buyrunuz efendim. <gülüyor> Mükemmel bir gün olacak